Evuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelillahi <Sessizlik> nahmedu ve nestainuhu ve nestaferu ve nauzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amaline Men يهديhillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulüh Amma ba'd feinna estaqal hadisi kitabullah ve hayral hadiyi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. <Gülüyor> Said Tefsir'de İsra Suresinin 59. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Bizi ayetler göndermekten alıkoyan tek şey, Öncekilerin bu ayetleri yalanlamış olmasıdır. Mitekim Semud kavmine açık bir delil olmak üzere bir dişi deve vermiştik. Onlar ise bu yüzden zalim oldular. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. i̇bn Abbas radıyallahu Kureyşliler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, ''Rabbine dua et de bizim için safa tepesini altına çevirsin. Eğer o altına dönerse sana tabi oluruz.'' dediler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi azze ve celle'ye dua etti. Cibril aleyhisselam ona geldi ve dedi ki Rabbin sana selam söylüyor ve sana şöyle diyor. İstersen onlar için safa tepesi altına dönüşsün. Bu takdirde onlardan kim inkar ederse alemlerde kimseye yapmadığım azabı ona yapayım. Yahut istersen onlar için tevbe ve rahmet kapısını açayım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilakis tevbe ve rahmet kapısını tercih ederim buyurdu. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Bunu Ahmet, Bezzar, Nesai-i i Kübra'da, Taberi tefsirinde, Taberani, Ziyav-i Hakim ve Delal-i Behaki rivayet etmişlerdir. Isnat-ı Mücayet Mücahit bu ayette geçen Mubsiraten kelimesi ayet, açık delil demektir, demiştir. Katade dedi ki, belki insanlar ibret alır ve hatırlar veya döner diye Allah dilediği ayetleriyle insanları korkutur.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 Hasan el-Basri Rahimullah dedi ki, Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır sözünün anlamı, seni insanlardan korumuştur demektir. Mücahit dedi ki, ayetin anlamı, onlar Allah'ın avucu içindedir demektir. i̇bn Abbas radıyallahu anh, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsra gecesi, ise götürüldüğü zaman uykuda değil de gözüyle gördüğü şeyler kastedilmektedir. Lanetlenen ağaç ise zakkum ağacıdır. Bunu Bukhari, Tirmizi, Sünem-ül Kübra'da Nesai, Ahmet, Hakim, Taberani ve tefsirinde Taberi rivayet etmişlerdir. Hasan el Basri şöyle aktarıyor. Kureyş hurma ve kaymak yerken şu zakkum ile zıkkımlanın derlerdi. Allah Teala da onları bu sıfatlarla niteledi. Katade dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Beytül Makdis'e giderken ayetlerden ve ibretlik şeylerden bazılarını gösterdi. Bize nakledildiğine göre İslam'dan çıkıp mürted olan bazı kişilere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Makdis'e götürülüşünü anlattığı zaman bunu inkar edip yalanladılar ve şaşırarak bize iki aylık mesafeyi bir gecede gidip geldiğini mi söylüyoruz dediler. Lanetlenmiş ağaç ise zakkumdur. Allah kullarını bununla korkuttu ve onlar da bununla fitneye düştüler. Hatta Ebu Cehil bin Hişam dedi ki Arkadaşınız cehennemde ağaç olduğunu iddia ediyor. Halbuki cehennem ağacı yer. Vallahi biz şu kaymak ve hurma dışında zakkum nedir bilmeyiz. Haydi zıkkımlanın. Onların cehennemde ağaç bulunmasına, şaşırmalar üzerine bu ayet indirildi. O ağacın cehennemde yaratılmış olup kullarından dilediğini onunla azaplandıracağını Allah böylece bildirdi. 61. Meleklere Adem'e secde dinlemiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis ben çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim dedi. 62. Dedi ki şu benden üstün kıldığına da bir bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek az dışında onun neslini kendime bağlayacağım. İbn Abbas radiyallahu ayette geçen le ehtenkenne kelimesi onun nesline hakim olacağım demektir. 63 Allah buyurdu git onlardan kim sana uyarsa iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Tam bir ceza. Mücahit Rahimullah ayette geçen cezaen mevfura tam bir ceza demektir demiştir. 64- Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt. suvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ, Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan insanları aldatmadan başka bir şey vaat etmez. İbn-i Abbas şeytanın sesi Allah'a isyana çağıran her davetçidir. Allah'a karşı isyanda olan her suvari iblisin suvarisi, Allah'a karşı isyanda olan her kişi iblisin yayalarıdır. Allah'a karşı isyanda kullanılan her mal iblisin malıdır. Evlatlar ifadesiyle de çocuklarından öldürdükleri ve haramla onlarla beraber oldukları kastedilmektedir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bildiriyor. Biriniz hanımına geldiği zaman Allah'ın adıyla, Allah'ın şeytanı bizden uzaklaştır, şeytanı bizi rızıklandırdığın şeyden de uzaklaştır der de bir çocukla rızıklandırılırsa şeytan ona zarar veremez. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 65 Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır. Koruyucu olarak Rabbin yeter. Ebu Hureyre radıyallahundan Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Şeytan biriniz uyurken ensesine oturur ve üç düğüm atar. Her bir düğümde yerinde dur. Dağ önünde uzun bir gece var. Uyumana baktır. der. Eğer kişi uyanır ve Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür. Abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Eğer namazla kılarsa bütün düğümler çözülmüş olur ve kişi dinç bir şekilde gönül hoşluğuyla sabahlar. Eğer bunlar yapmazsa gönlü kötü bir halde ve bitkin bir şekilde sabahlar. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Cabir Radiyalan'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gece olduğu zaman yani burada gece... Güneşin batmasıdır. yani e, Güneşin batmasını anlayın. Yoksa bizim işte halk arasında yanlış bir şekilde yaygın olan işte gecenin karanlığının çökmesi değil. Akşam vakti güneşin batmasıyla gece girer. Gece olduğu zaman çocuklarınızı dışarı salmayın. Zira şeytanlar o vakitte yayılırlar. Yatsıdan bir saat geçtiği zaman salabilirsiniz. Kapını kilitle ve Allah'ın ismini zikret. Kandilini söndür ve Allah'ın ismini zikret. Kırbaların ağzını bağla ve Allah'ın ismini zikret. Enlemesine bir şey koymakla dahi olsa, kapların üzerine ört ve Allah'ın ismini zikret. Bunu bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evet, bu akşam vakti, demek ki yatsıdan bir saat geçinceye kadar, çocukların o vakitlerde savunmaması konusunda bir uyarı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Gece de işte kapıyı kitlemek ve Allah'ın ismini zikretmek, yani bunlar şeytanın girmemesi, şeytan ev içerisinde müdahale edip bulunmaması için. Kandili söndür, yani açıkta ateş bırakma, yanan bir ateş bırakma, Allah'ın ismini zikrederek söndürülüyor. Kırbaların ağzını bağla, yani içecek şişelerinin, tulumların, bunlar da Allah'ın ismini zikrederek bağla diyor. Yemek kaplan da üzerini enlemesine bir tahta parçası bile olsa, Allah'ın adını zikrederek bununla ürtün buyurur. Başka bir hadiste bunun illeti açıklanıyor. Senede öyle bir gün vardır ki o sene veba iner. Ee, yani açık olan kaplardan e, bu hastalık yayılır diyor başka bir hadiste. Ee, burada işte e, iblisin yiyeceklere içeceklere müdahale etmemesi konusunda bir şey bu. Mesela buzdolabında saklanıyor şimdi yiyecekler. Buzdolabını kapatırken en azından Allah'ın ismini zikrederek kapatmak, işte diğer kapları da aynı şekilde kapatmak önemli. Büyü, yapıp böyle cin, musallat etmek isteyen büyücüler de umumiyetle yiyeceklerle bunu insan vücuduna iptila ediyorlar. Yani bir şeyler yedirerek iptila ediyorlar. Yiyeceğin, içeceğin bu açıdan önemi büyük. Hem yerken yani Allah'ın adını ye, e, zikrederek şeytanın yemesine mani olmak emredilmiştir başka bir hadiste yiyip içerken. Hem de burada kaplar e, gece bu şekilde örtülmeli diye Allah'ın adı anılarak örtülmeli diye bir tavsiye var. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Esneme şeytandandır. Biriniz esneme geldiği zaman gücü yettiğince geri çevirmeye çalışsın. Zira biriniz esnerken ha dediğinde şeytan buna güler. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kişinin namazda sağa sola bakmasını sordum. Buyurdu ki bu şeytanın birinizin namazından çalmasıdır. Bunu da buhari rivayet etmiştir. 66. Rabbiniz lütfuna nail olmanız için denizde gemileri sizin için yüzdürendir. Doğrusu o sizin için çok merhametlidir. i̇bn Abbas radıyallahu anhına ayete geçen Yüzci kelimesi gemileri yüzdürür demektir, demiştir. 67. Denizde başınıza bir musibet geldiğinde ondan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında dönersiniz. İnsanoğlu çok nankördür. 68. Onun sizi kara tarafında yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir da bulamazsınız. Kata dedi ki burada... Allah'ın gökten taşlar göndermesi kastedilmektedir. Kendinize ne korucu ne de yardımcı bulamazsınız. Demiştir. Bu daha önce de geçti. Yani denizde musibet gelince sadece Allah'a birleyerek dua etmeleri insanları. Sonra kurtarıp karaya çıkardığı zaman dönersiniz ifadesi. Yani tekrar Allah'tan gayrı varlıklara yönelirsiniz. Yani kimisi şirk koşar, Allah'tan gayrından yardım ister. İnsanların genel olarak nankörlüğü zikrediliyor. 69. Yahut onun sizi bir kez daha oraya gönderip üzerinize bir kasırga yollayarak, yani tekrar denize yollayıp, e, üzerinize bir kasırga yollayarak inkar etmiş olmanız sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra bundan dolayı kendinize bizi arayıp soracak bir yardımcı da bulamazsınız. İbn Abbas radyalarına burada kasıfen kelimesiyle kasırga kastedilmektedir. an kelimesiyle de yardımcı kastedilmektedir demiştir. 70. Ayet, biz hakikaten insanoğlunun şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yaratıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. 71. Her insan topluluğunu imamlarıyla birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defteri sağından verilirse onlar en küçük bir haksızlığa uğramamış olarak amel defterlerini okuyacaklar. Mücahit ve Katade de dediler ki, imamlarıyla kastedilen nebileridir. Diğer rivayette Mücahit, daha Ebu Aliye ve Hasan-ı Basri dediler ki, imamlarıyla kastedilen amellerinin yazılı olduğu kitaplardır. Ebu Hureyre R.S. o gün bütün insanları imamlarıyla çağırırız ayet konusunda şöyle buyurmuştur. Onlardan birisi çağrılır, kitabı sağından verilir, bedeni altmış zira uzatılır ve yüzü aklaştırılır. Başının üzerine parlak inciden bir taç konur Böylece arkadaşları ona bakar Ve onu uzaktan görürler Derler ki Allah'ım bize de ondan ver Ve bizi bu hususta mübarek kıl O kişi yanlarına gelir ve kendilerine der ki Müjdeler olsun size Çünkü her birinize bunun gibisi vardır Kafire gelince kitabı soldan verilir Yüzü karartırılır Bedeni Adem Aleyhisselam'ın boyu gibi 60 lira olarak uzatılır. Başına ateşten bir taç giydirilir. Arkadaşlar onu görürler ve derler ki bunun şerrinden Allah'a sığınırız. Allah'ım bizi böyle yapma. O yanlarına gelince derler ki Allah'ım onu rezil et. O da Allah sizi uzak kılsın çünkü her birinize bunun gibisi vardır der. Bunu Tirmizi İbn-i Hakim, Abdülhak El-İşbi'li Ahkam-ül Kübra'da, Ebu Yala Bezzar, Hilyet-i Ebu Naim, Hasen Biri Sınat'la rivayet etmişlerdir. 72. Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Üstelik iyice yolunu şaşırmıştır. İbn-i Abbas radiyalarına dedi ki, dünyadayken Allah'ın kudretini görmeye karşı kör olan kişi ahirette de kör kalacaktır. Katade de şöyle dedi, Güneş ve aydan, geceden ve gündüzden gördüğü delillere inanmayıp kör kalan kişi görmediği şeylere hiç inanmaz ve daha da sapıdır. 73.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 İbn-i Abbas radiyalarına dedi ki Umeyye bin Halef, Ebu Cehil bin Hişam ve Kureşten diğer bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ey Muhammed gel bizim ilahlarımızı selamla ki biz de seninle birlikte senin dinine girelim dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kavminin İslam'a girmelerini çok istiyordu. Onların İslam'a sebep olacağı için neredeyse bu isteklerini meyletmek üzereydi ki Allah Teala bu ayetleri indirdi. Bunu Hasan bir isnatla İbn-i Hatim tefsirinde e, zikretmiştir. Suyuti Lubabun Nukul'de yani Esbabun Nuzule dair eserinde bu konudaki en sahih rivayet budur demiştir. Yani burada Peygamber Aleyhissalatu vesselam dahi yani Allah'ın onu sebat ettirmesi sayesinde müşriklere meyletmemiştir. Eşayet meyletseydi önceki ayette bildirildiği gibi e, yani vahiden sen satmış olacaktın. E, seni canından dost kabul edeceklerdi ama Dünyanın ve ahiretin e, 75. ayette gelecek o azap tehdidi de. O zaman hiç şüphesiz sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdın. Evet İbn-i Abbas radiyalarına burada kastedilen dünyanın ve ahiretin azabıdır demiştir. Mücahit ve Katade de aynısını söylemişlerdir. 76. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse dünyayı başına dar getirecekler. O takdirde senin ardından kendileri de fazla kalamazlar. Katade Rahimullah şöyle dedi. Mekke halkı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'den çıkarmaya niyet ettiler ve çıkmaz için bazı şeyler yaptılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den çıkmasına kısa bir zaman sonra Allah onları Bedir gününde de helak etti. Yani e, o takdirde senlerden kendileri de fazla kalamazlar. Bedir de e, onların helakı oldu. 77 Senden önce gönderdiğimiz rasuller hakkındaki kanun. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Katade şöyle dedi. Senden önceki ümmetler ve rasuller hakkındaki kanun da budur. Zira onlar rasullerini yalanladıkları ve ülkelerinden çıkardıkları zaman Allah'ın kendileri üzerine azabını indirmesini beklemediler. 78 Güneşin batıya yönelmesinden, gecenin karanlığı bastırıncaya kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Enes radıyalandı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını Dulukuş Şems'te, yani güneş tepe noktasından batıya meyledince kılardı. Bunu Ebu Ya'la sahip-i rivayet etmiş. Elbani İrval-ı Gale'de tercih etmiştir. i̇bn Abbas, i̇bn Ömer, Ebu Berde ve i̇bn Mesud radıyallahu dediler ki Dulukuş Şems, Güneşin tepe noktasından batıya doğru meyletmesidir. Mücahit dedi ki, ghasakilleyl güneşin batmasıdır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cemaat ile namaz tek başına kılınan namazdan 25 derece üstündür. Gece melekleri ve gündüz melekleri sabah namazında bir araya gelirler. Dilerseniz sabah namazı şahitledir ayetini okuyun. Yani bu ayeti kastetti. Bunu bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn-i Abbas radıyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cibril bana Beytullah'ın yanında, yani Kabe'nin yanında iki kere imamlık yaptı. Bunlardan birinci de öğleyi gölge ayakkabı bağı kadarken kıldı. Sonra ikindiği her şey gölgesi kadarken kıldı, kendi misle kadarken. Sonra akşam güneş battığı ve oruçlunun orucunu açtığı zaman kıldı. Sonra yatsıyı ufuktaki aydınlık, yani şafak kaybolunca kıldı. Sonra sabahı şafak sökünce ve oruçluya yemek haram olunca kıldı. İkinci sefer öğleyi dünkü ikindinin vaktinde her şeyin gölgesi kendisi kadar olunca kıldı. Sonra ikindi her şeyin gölgesi kendisinin iki misli olunca kıldı. Sonra akşamı önceki vaktinde kıldı. Sonra yatsıyı gecenin üçte biri geçince kıldı. Sonra sabahı yeryüzü ağarınca kıldı. Sonra Cibril aleyhisselam bana yönelip ey Muhammed bunlar senden önceki nebilerin aleyhissalatu vesselam vaktidir. Namaz vakti de bu iki vakit arasında kalan zamandır dedi. Bunu Tirmizi Ebu Davud sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Elbanir Valil Galil'de tercih etmiştir. Yani ilk vakitleriyle son vakitlerini e, işaret ediyor burada. Fakat akşamın e, vakti her zaman birdir. O da güneşin batmasıyla. 79 Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Rabbinin seni ölmüş bir makama göndereceğini umabilirsin. Alkame Esvet ve Hasenel Basri teheccüd Uyuduktan sonra gece kalkıp kılınan namazdır dediler. Ebu Hureyye Radiyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan ayında tutulan oruçtan sonra orucun en üstünü Allah'ın Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazdan sonra en üstün namaz da gece namazdır. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Ayşe Radiyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan'da ne de başka zamanda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. Önce dört rekat ki güzelliğinden ve uzunluğundan sorma. Sonra dört rekat ki güzelliğinden ve uzunluğundan sorma. Sonra üç rekat kılardı. Ayşe Radiyalan'a dedi ki ben Elan Resulü bitir yapmadan önce uyumamış mıydın dedim. Şöyle buyurdu. Ey Ayşe muhakkak ki benim gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir i̇bn Ömer radiyalanmadan insanlar kıyamet gününde gruplar halinde olurlar ve her grup kendi peygamberinin ardına düşerek ey filan bize şefaat et der. En sonunda herkes şefaat için Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelir. İşte o gün Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi makam Mahmud'a iletecektir. Bunu Bukhari ve tefsirinde taberi rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyir radiyalanmada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet hakkında şöyle buyurdu. Orası yani ölmüş makam, makamul Mahmud şefaat edeceğim makamdır bunu Ahmet Tirmizi Taberi, Delalü'n-Nübüvvede Beyhaki, sahip Isnat'ta rivayet etmişlerdir Cabir Radiyaland'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ezanı işittiğin, işittiği zaman her kim Allah'ım bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ver onu kendisine vaat ettiğin övülmüş makama ulaştır derse kıyamet günü ona şefaat etmen helal olur bunu Bukhari rivayet etmiştir Abdullah bin Amr radiyalanmadan gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzini işittiğiniz zaman onun söylediğinin aynısını söyleyin. Sonra bana salat edin. Zira kim bana bir defa salat ederse Allah ona on defa salat eder. Sonra benim için vesileyi dileyin. Zira o cennette Allah'ın kullarından sadece bir kula nasip olacak bir mertebedir. O kişinin ben olmamı ümit ederim. Kim benim için vesileyi isterse şefaatim ona helal olur. Bunu Müslim rivayet etmiştir. 80. Ve de ki Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. Hasan el-Basri dedi ki Mekkeli kafirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek, kovmak veya bağlamak istiyorlardı. Allah Teala ise Mekkelilerle savaşılmasını diledi. Bu yüzden onun Medine'ye çıkmasını emretti. Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla kavli bunu ifade etmektedir. Bana tarafından hakkıyla yardımcı bir kuvvet ver kavliyle de Allah Teala Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Faris'in yani o zamanki İran'ın mülk ve izzetini alıp kendisine vereceğini vaat etmiştir. Katade şöyle dedi, Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'den hoşnutluk ve selamet içerisinde çıkarıp Medine'ye hoşnutluk ve selamet içinde girmesini sağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu emre ancak Allah'ın gücüyle güç yetirebileceğini bilmişti. Bu sebeple Allah'tan Allah'ın kitabına, bildirdiği cezalarına, farzlara ve Allah'ın kitabının hükümlerini uygulamaya yardımcı olacak saltanat istedi. Çünkü bu destekleyici saltanat Allah'ın kullarına sunduğu kendisinden gelen bir izzettir. Eğer bu güç olmasa kullar birbirlerine girer ve kuvvetliler, zayıfları yerdi. 81. Yine de ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. İbn-i Mesud Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiği zaman Kabe'nin etrafında 360 put vardı. Sonra bu ayet ile de ki, hak geldi, artık batıl ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Sebe 49. ayetini okuyarak elindeki sopayla onları dürtüp devirmeye başladı. Bunu Bukhari ve Müslim etmişlerdir i̇bn Abbas radıyallahu bu ayette geçen zehuha kavli gidici demektir demiştir. 82. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Kata dedi ki Kur'an Allah Teala Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet kılmıştır. Mümin kişi onu işittiği zaman faydalanır, ezberler ve anlar. Zalim ise ondan ne faydalanır ne ezberler ne de anlar. 83. insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Ona bir de zarar ziyan dokunacak olsa iyice ümitsizliğe düşer. İbn-i Abbas radyalanma ayette geçen yeusa kelimesi ümitsizliğe düşer demektir. Yani yeis'in e, abartı sigası. Mücahid'de e, ve na'ya bi bican, canibihi kelimesi bizden uzaklaştı demektir demiştir. 84. ayet ki, Herkes kendi meşrebine göre amel eder. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir. i̇bn Abbas radyalanma, Herkes kendi hedefine göre uygun amel işler demektir demiştir. Mücahit, Herkes kendi tabiatına göre amel eder demektir demiştir. Katade, Herkes kendi hedefine ve niyetine göre amel eder demektir demiştir. 85. ''Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.'' i̇bn Mesud Mesud Radyalan'ta, ''Medine'de bir ekinlikte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yürüyorduk.'' Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma dalına dayanıyordu. ''Bir grup Yahudi ile karşılaşınca Yahudiler birbirlerine ona ruhu sorun dediler. Bazıları da sormayın dediler. Ancak sordular.'' Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet hurma dalına dayalı kaldı. Zannedersem kendisine vahiy geldi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okudu. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn-i Abbas radiyalanmadan ruh bir melektir demiştir. Katade ruh ile kastedilen Cibir aleyhisselamdır demiştir. 86. Hakikaten biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Sonra da bu durumda sen de bize karşı hiçbir koruyucu bulamazsın. Huzeyfe radiyallahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu bildiriyor. ''İslam tıpkı kumaşın eskimesi gibi eskir. Hatta oruç nedir, zekat nedir, hac ibadetleri nedir bilinmez olur.'' Elbette Allah kitabı bir gecede kaldırılacak kaldırılacak olan kitabı yeryüzünde ondan bir ayet kalmayacaktır. Geri de insan gruplarından ihtiyar bir erkek ile ihtiyar bir kadın kalır da şöyle derler. Biz babalarımıza la ilahe illallah derlerken yetiştik. Biz de onu söyleriz. Sıla bin Zufer Huzeyfe radıyallahu anha dedi ki la ilahe sözü onlara ne fayda verecek ki? Onlar oruç nedir, sadaka nedir, hac ibadetleri nedir bilmiyorlar. Huzeyfe radıyallahu ondan yüz çevirdi. O da üç sefer tekrar etti. Hepsinde Huzeyfe yüz çevirdi. Sonra üçüncüsünde ona dönerek şöyle dedi. Ey Sıla, bu söz onları cehennemden kurtaracak. Bunu hakim İbn-i Mace, Bezzar, şuab da Liman'da Beyhaki sayısına rivayet etmişler. muhbe bin Hatice Müsait de tarih etmiştir. Şedat bin Makıl dedi ki, İbn-i Mesud Radyalan, ''Dininizden ilk kaybedeceğiniz şey emanet, en son kalacak şey namazdır.'' Elbette imanları olmayan bir topluluk namaz kılacaktır. Yani münafık kimseler namaz kılacaktır. Bu Kur'an mutlaka kaldırılacaktır dedi. Oradakiler Allah onu kalplerimize yerleştirmişken ve biz onu musaflarda yazmışken nasıl kaldırılacak dediler. İbn Mesud radıyallah dedi ki bir gün gelir Kur'an bir gecede kaldırılır. Sonra hiçbir kalpte ve hiçbir musafta kaldırılmayan tek bir ayet bile kalmaz. Sabahladığınızda ondan bir şey kalmamış olur. Sonra bu ayeti okudu. Bunu Hasan bir İsni Abla Said bin Mansur tefsirinde hakim Abdurrazak İbn Ebi Şeybe, Taberani, tefsirinde Sâlebi ve Taberi İbn Ebi Hatim, şu Abul İman'da Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yine İbni Mesud Radyalan şöyle demiştir. Kabe kaldırılıp insanlar yerine başka bir şey bina etmeden önce çokça tavaf edin ve kaldırılmazdan önce Kur'an'ı çokça okuyun. Denildi ki bu musaflar nasıl kaldırılır? İnsanların göğüslerindekiler, yani ezberlerindekiler ne olacak? i̇b Mesud dedi ki, Kur'an bir gece yürütülür ve insanlar fakirler haline gelirler. La ilahe illallah sözünü unuturlar da, cahiliye sözlerine ve şiirlerine düşerler. Bunu müstahfiri, fedailul Kur'an'da, Bukhari tarihinde, Darimi, Şuab-ı Beyhaki, ahbar Mekke'de Fakihi, Züht'te i̇bn Mübarek, Tefsir'inde Salebi say rivayet etmişlerdir. 87- ancak Rabbinin rahmeti. Çünkü O'nun sana lütufkarlığı çok büyüktür. Evet, Allah izin verirse 88. ayetle bir sonraki derste devam edeceğiz. Kur'an'ın benzerini getiremezler başlığıyla. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la illa intibateke şirikelek ve estağfurike ve etubileyke.